Elbette ki onu anlamak yetmiyor yalnız. Önce öğrenmeye çalışmak lazım, sonra anlamaya çalışmak lazım, sonra bildiğimizi, öğrendiğimizi, anladığımızı imana dönüştürmeye çalışmamız lazım, sonra ahlaka dönüştürüp amele dönüştürmeye çalışmamız lazım ki, Allah'ın yeryüzündeki harifesi olabilelim. Hazreti insan olabilelim. Allah'a yakın, Resulüne yakın olabilelim. Değilse, Değilse kendi kendimizden, insanlığımızdan, Hazreti insan olmaktan mahrum kaldırız. Allah'tan mahrum kaldırız. Allah'ın isimlerini öğrenirken, Mesela bu Ramazan ayında her akşam bir ismi öğrenmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey tesadüf değildir. Ramazan ayına girerken önce Allah'ın Kayyum ismini anlamaya çalıştık. Peşinden Hak ismini anlamaya çalıştık. Azim ismini öğrenmeye çalıştık. Bugün de Allah'ın Kerim ismini hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Mesela Allah'ın hey ismini öğrenirken, Allah ile diri olduğumuzu, diri olmamız gerektiğini, Allah'tan bağımsız bir varlık olmadığımızı, Allah'ın hey isminin tecellisini yani diriliğini tatmamız gerektiğini anlattık. Allah'ın bir ölü dedikleri vardır, bir de diri dedikleri vardır dedik. Allah'a göre Allah'ın ayetlerini işitmeyen, aklını kullanmayan, Allah ile beraber olmayan, Allah'a iman etmeyenler ölüdür dedi. Eğer onlara Allah'ın ayetleri okunuyor ve onlar bunu dinlemiyorsa, anlamıyorsa ya da dinlemek, anlamak istemiyorsa, böyle bir dertleri yoksa, Allah onlara ölü dedi. Onlar, Ayet-i de buyurdu. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var onunla anlamazlar, fehmetmezler dedi. Onlar hayvan gibidirler, hatta hayvandan daha aşağıyı dedi. Yarın kıyamet günü insan suretinde gördüklerimiz hayvana dönerse hiç şaşırmamamız lazım. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Cehenneme insanlar gitmez, sadece hayvanlar gider. Yani hayvanlaşmış insanlar gider. Rabbini dinlemediği için. Onu anlamak, onu tanımak gibi bir derdi olmadığı için. Evet, Hay isminden sonra Kayyum ismini öğrenmiştik. Eğer Hay ismini anladıksa ne yapmamız lazım? Allah ile dirilmeye çalışmamız lazım. Allah'tan yana durmamız lazım. Kendi kendimizden yana durmamız lazım. Kendi hayatımızı, manevi hayatımızı korumaya çalışmamız lazım. Kayyum ismini anlatırken Allah kayyumdur. Bütün varlığı varlıkta tutandır, bütün varlığı sevk ve idare edendir. Her anda idare edendir. Bu Kayyum ismini bizde tecelli etmesi için bizim de kıyanda durmamız lazım. Ayakta durmamız lazım. Hayatımızı, kendimizi, nefsimizi, gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, dilimizi hepsini sevk ve idare etmemiz lazım. Hangi yolda Allah'ın rızasını kazanma yolunda, Hazreti insan olma yolunda kullanmamız lazım. Yoksa Allah'ın Kayyum ismi tecelli etmemiş olur. Allah'ın azim ismini öğrenmeye çalıştık dün akşam. Allah azimdir dedik, azamet sahibidir dedik, azmedendir dedik. Bu ismin kulda tecelli edebilmesi için kulun azimli olması lazım, azmetmesi lazım. Bir şeyi kazanmak için eğer kul azmetmiyorsa Allah'ın azim ismi onda tecelli etmemiş demektir. Ebedi hayatını kazanırken, Hazreti İnsan olmaya çalışırken azmetmesi lazım. Yani çaba gayret sarf etmesi lazım. <gülüyor> Ramazan'ın başında arkadaşlara söz verdik. Eğer arkadaşlar gönlünü açıp bizi dinlerse, manevi olarak kazanmazlarsa hesabını bize sorsun dedik. Gönlünü nasıl açıp dinlemesi gerekir, nasıl anlaması lazım? Allah'ın her bir ismini anlatırken öyle yapan kardeşlerimiz vardır. Gönlünü açıyor, dinliyor. Allah'ın isimlerinden hangi ismi öğrendiyse onu hemen gönlüne alıp onu uyguluyor. O isim onda tecelli ediyor. Eğer Allah ile dirilmeye çalıştıysa, eğer Allah ile kıyamda durmaya çalıştıysa, kendini sevk ve idare etmeye çalıştıysa, eğer azmettiyse, güzel olmak için, doğru yapmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için, azmettiyse, çabasını, gayretini sarf ettiyse, isim tecelli etmeye başlamış demektir. O bir adım atarsa, on adımda Allah ikram eder. Her birimizin kendimize bakmamız gerekir, Acaba Allah'ın bu isimleri üzerimizde tecelli ediyor mu etmiyor mu? Mesela her akşam bir ismi anlatıyoruz. Gün boyunca kardeşlerimizin o ismi zikretmesi lazım. Yani dünden şimdiye kadar zikretmeleri gereken isim Allah'ın azim ismiydi. Sadece dil ile de gönlüyle de bunu zikretmesi lazım. Benim nasıl azmetmem lazım? Nasıl çaba gayret sarf etmem lazım? doğru olmak için, güzel olmak için, hakta olmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için, hazreti insan olmak için. Evet. Allah'ın isimlerini anlatırken Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Bununla beraber Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insanı tanımaya çalışıyoruz. Yani kendimizi tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Nasıl olmamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Bununla beraber Allah'ın ismini öğrenince o ismi gönlümüze uygulayıp öyle olmaya, öyle yapmaya çalışıyoruz ki Hazreti İnsan olabilelim. Kısaca, bütün isimler aklımızda kalmayabilir. Kısaca Fatiha'daki isimleri eğer bilirsek, öğrenirsek, onları kendimize uygularsak, bu bizim için yeterli olur. Fatiha yedi ayettir. Buna beraber Fatiha'da aynı şekilde yedi tane de Allah'ın ismi vardır. Allah deyince bir kere bu yedi ismi hatırlamak gerekiyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Fatiha Kur'an'ın özüdür. Özeti'dir. Kur'an deyince Fatiha'yı biliyorsak Kur'an'ı biliyoruz demektir. Ama Fatiha'yı anlamıyla beraber, tefsiriyle beraber bilmek lazım ki Kur'an'a özet olmuş olsun. Allah deyince sadece bu 7 isimle hatırlasak Rabbimize karşı Kulluk halini alırız. Abdiyet halini alırız. Rabbimizi severiz. Ona boyun bükeriz. Ona güveniriz. Hangi isimlerdir bunlar? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Önce Allah ismi geliyor. Hamd ismi geliyor. Rabb ismi geliyor. Er-Rahman, Rahim. Rahman ismi, Rahim ismi geliyor. Maliki Yılmiddin. Malik ismi geliyor. İya kenabudu ve iya kenesteyn. Abdiyeti gerektiren ilahlık sıfatı geliyor. Ehdine sıratel müstakim. Allah'ın Hadi ismi, hidayeti veren Hadi ismi geliyor. Allah demek saf, muhabbet demek, aşk demek. Daha önce Allah ismini anlatırken genişçe izah etmeye çalışmıştık. Seven. Saf, seven. Karşılıksız seven. Sevdiği için yaratan. Sevdiği için ikram eden. Bütün isimler Allah'a döner. Sevdiği için rahmet eden. Sevdiği için affeden. Magfiret eden. Sevdiği için ikram eden. Sevdiği için terbiye eden rub olan bütün isimler Allah ismine döner ve hepsi aşkla, muhabbetle, sevmekle ilgilidir. Allah Rahmandır, Rahim'dir. Rahmetiyle muamele edendir. Zatında Rahmandır, sıfatlarında, fiillerinde Rahmandır. Yani bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu Allah olduğu için, Rahman ve Rahim olduğu için, yani sevdiği için, sevdiğinden dolayı merhamet ettiği için bu muameleyi yapmıştır. O mutlaka hayırdır. Allah'ın hayır ismini anlatmaya çalışırken, her işinin hayır olduğunu hep beraber anlamıştık. Ayetlerle anlamıştık. Malik-i Yevmidin, Allah maliktir. Mülkün sahibidir. Bizim sahibimizdir. Hiç kimse kendini ne kendisine ne de bir başka şeye ne de başkalarına sahip görmemelidir. Kendisinde ne varsa hepsi emanettir. Ama bu emanetin bir hikmeti vardır. Onunla Hazreti İnsan olsun diyedir. Ehdine sırat-ı müstakim Allah hadidir, hidayeti verendir. Hidayete erdirendir. Sırat-ı müstakime erdirendir. Hidayetçi verendir onunla beraber sirat-ı müstelimde koyup kendisine davet edip kendisine çekendir Bunun dışında ne kalır Hayırıl Medu aleyhim dalim bir gazaba uğramak kalır Bir de deralite kalmak kalır gazaba uğrayanlar Allah'a şirk koşanlardır Allah o ismi çeker, ondan alır, gazaba uğramış oldu. Allah ayrıca ona muamelede bulunmuyor. O ismini ondan alıyor. Allah vahid ve kahhardır çünkü. Kendi ismini ondan aldığında o gazaba uğradı. O o ismi kaybetti, Allah'ın güzelliğini kaybetti, Allah'ı kaybetti. Allah'ı kaybedince gazaba uğruyor. Başka bir şey yapmaya gerek yok zaten. Deralete kalanlarda. Ciddiye almayanlardır. Hakkı aramayanlardır. Doğruyu aramayanlardır. Doğrunun peşinde koşmayanlardır. Böyle bir derdi olmayanlardır. Çaba gayret sarf etmeyenlerdir. Yani kısaca Fatiha'yı öğrendiğimizde Rabbimizi tanımış oluruz. Esmasından, esmaur ül Hüsnasından. Kur'an'ı anlamış oluruz. Kendimizi anlamış oluruz. Hayati imtihani anlamış oluruz. Evet. Bunun için arkadaşlar eğer daha geniş öğrenmek istiyorsa ne yapmalıdır? Esmaur Hüsna'nın baş tarafında Fatiha'daki esma diye bir bölüm vardır. Arkadaşlar onu dinlerse daha geniş onu izah etmişiz. İnsan Allah'ı bilmeden, tanımadan ona iman etmesi mümkün değildir. Önce Allah hakkında doğru bir bilgiye sahip olması lazım. Çünkü imanı bilgisi kadar olacak. Allah'ı bilmesi, tanıması, yakınlığı, sevmesi bilgisi kadar olacak. Bilmeden, anlamadan, tanımadan ne iman edebilir, ne sevebilir, ne de ona abd olabilir. Mesela 5 yaşındaki, 7 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuk soru sorar. Neyle ilgili? Diyor anası, babası çevresindekiler. Allah diyor, aklı biraz ermeye başlayınca sorar. Allah nerededir? Allah kimdir? Allah büyük müdür? Hatta mesela babasına sorabilir, Allah senden daha mı büyüktür diye. Böyle sorar. Çocuğun sorusu budur. Çok normal bir sorudur bu. Böyle sormasının bir sebebi var yalnız. Çocuk sadece gördüğünü anlıyor. Yani somut olanı anlıyor. Gözü önündekini anlıyor. Mutlaka bir şeye benzetip öyle anlıyor. Onun gözünde en büyük babasıdır. Onun için babasına bunu soruyor. Senden daha büyük müdür diye. Bu akıl çocuk aklıdır, büyümemiş akıldır. Ama yetmiş yaşındaki biri de böyle sorabilir. Bu da gelişmemiş akıldır. Kendisi yetmiş yaşında ama aklı büyümemiş. Allah hakkında bilgisi yok. Kulaktan dolma bir bilgisi vardır. Yani Allah'ın kendisini tanıttığı gibi, kitabında vahyettiği gibi tanımıyor, bilmiyor... Sadece çevresinden duymuş. Allah büyüktür. Ne kadar büyüktür Allah? Söyle bakayım. Ne kadar büyük. Günde en az elli sefer kendi nefsini Allah'a şirk oluşup ben Allah'tan daha büyüğüm diyor. Nasıl söylüyor onu? Eğer herhangi bir konuda Allah'ın bir emri, bir hükmü vardır. Şu güzeldir, şunu şöyle yap demiştir. Bu senin için hayırdır demiştir. Ama o hayır diyor. Bunu böyle yapmam, bunu böyle kabul edemem. Sen Allah'ı hayır olarak kabul etmedin. Sen Allah'ı rahim olarak kabul etmedin. Kerim olarak kabul etmedin. Vehhab olarak kabul etmedin. Mülkün sahibi olarak, malik olarak, melik olarak kabul etmedin. 10 tane ismini birden inkar ettin, yok saydın. Allah bilmiyor, Alim ismini incar etti. Ben daha iyi biliyorum dedi. Onun için mümin olmak bambaşka bir şeydir. Allah ayet-i kerimede müminler Allah'ın velisidir. Allah müminlerin velisidir buyurdu. Allah, müttakilerin velisidir buyurdu. Mümin ve müttaki. Yani Allah'a iman etmiş, Allah'ı her şeyden çok seviyor. Bununla beraber takva sahibidir. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu biliyor. Kendisi kendisine karşı sorumluluğunu biliyor. Hayata karşı sorumluluğunu biliyor. insana karşı sorumluluğunu biliyor. Sorumluluğunu bilip kabul ediyor. Gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Muttaki budur. Allah, müminlerin, velilerin evliyasıdır dedi, velisidir dedi. de mümin de Allah'ın velisidir dedi, veli budur. Bunun için Allah'ı bilmek lazım, öğrenmek lazım, tanımak lazım yani. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Aleyhissalatü vesselam. Kur'an'daki en büyük sure hangisidir diye sorulsa, Allah'ı anlatan sure. Elbette ki öyle. En büyük ilim, en büyük ayet Allah'ı anlatan ayettir. Ayet-i buyurdu. İhlas suresidir. Allah orada kendini anlatıyor çünkü. Onun için en büyüge ait olan ilim, en büyük olan ilimdir. En büyük ilim Allah'a ait olan ilimdir. En büyük ilim esma Hüsna bilgisidir, ilmidir. Eğer biri Esmaül Hüsna'yı anlarsa, iman ederse, ahlaka dönüştürürse, amele dönüştürürse kamil insan, hazreti insan olur. Onunla Allah'a yakın olur, Allah'a dost olur. Onunla Allah'a iman eder, Allah'a aşık olur. Allah onu sever. O Allah'ı sever, Allah da onu sever. Her türlü ikrama nail olur. Ama bunun için aklımızı kullanmamız lazım. Yoksa kuru bir bilgiyle Allah büyüktür demekle iş olmuyor. Allah kerimdir, Allah rahimdir, Allah afudur demekle olmuyor. Buna iman etmek lazım. Nasıl iman ediyoruz? İman edenler nasıldır ya da eğer biri Allah'ın rahim olduğuna iman etmişse iman sevmek demektir. Allah'ın rahim oluşunu, merhamet edişini sever demektir. Seviyorsa kendisi de o isme bürünür demektir. O isim onu kaplar, onun gönlünü kaplar. O da önce kendine merhamet eder, cehenneme sürüklenmez, şeytanın peşine takılmaz, sonra etrafındakilere merhamet eder. İşte Allah'ın Rahim ismi tecelli etti. Eğer Allah'ın Kerim ismine iman ettiyse, Allah'ın ikram etmesini sever. Ne yapar? Ona iman eder. Ahlaka nasıl dönüşüyor? O da Allah'ın kullarına, mahlukata ikram edince Allah'ın Kerim ismi onda tecelli etti. Ben böyle kısaca söylüyorum. Arkadaşlar bunun üzerinde tefekkür edince o zaten açılır. Genişler. Allah ona nasıl rahmet etmiş? Allah ona nasıl ikram etmiş? Onun yanlışını, hatasını, günahını Allah nasıl mahfiret etmiş? Nasıl silmiş? Nasıl cezalandırmamış? Allah ona... Nasıl rızık vermiş Reza ismiyle nasıl tecelli etmiş kul zaten bunu Düşününce tefekkür edince Anlamaya çalışınca ne olur Rabbini Bir daha sever Her tefekkür ettiğinde Bir daha Rabbini sever Her Allah Dediğinde Rabbini bir daha Sever Her Allah'ın ayetlerini dinlediğinde Rabbini bir daha sever İmanını arttırır buyurdu ya Allah'ın ayetleri okununca müminler imanlarını artırırlar, İmanı bir daha artar Allah'a olan muhabbeti bir daha artar. Eğer arkadaşlar buraya geliyorsa 30 gün ne kadar beraber oluyoruz? Her gece 2 saat yani yaklaşık 10'dan 12'ye kadar 2 saat. 30 gün ne yapar? 60 saat yani 2.5 gün yapar. Bu Ramazan ayında toplam iki birçok gün beraber olacağız. Yani iki birçok gün bizi arkadaşlar dinlemeye çalışıyor. Bizi anlamaya çalışıyor. Anlattıklarımızı anlamaya çalışıyor. Eğer bu iki birçok gün zarfında Rabbini sevmez, Rabbine aşık olmazsa Bununla beraber Rabbini sevince, Rabbi onu sevmiştir. Yani Allah'ın sevgisini kazanmazsa, Allah'ın yakınlığını kazanmazsa, Allah'ın güzelliğini kazanmazsa, Allah'ın güzelliğiyle güzel olmazsa, hesabını bize sorsun. İstediğimiz tek şey, kardeşlerimizin gönlünü açıp bizi dinlemesi. Yani bir ayın sonunda, Allah deyince, Allah! eğer, Aklı başından gitmezse, sorumlusu biziz. Allah müminleri tarif ederken öyle buyururdu. Müminler o kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, titrer. Niye? Maşrukunun ismi söylenmiş. Sevdiğinin ismi söylemiş. Kendisini yaratan Rabbinin ismi zikredilmiş. Kendisine zatıyla, sıfatıyla tecelli eden Rabbinin ismi zikredilmiş. Rabbini bütün güzelliğiyle üzerinde, gönlünde tadar çünkü o anda. Onun için kalbi ürperir, titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Niye? Onu yaratan Rabbi konuşmuş, söylemiş. Ona söylemiş, ona söylüyor, onun için. Ayetleri dinlerken öyle dinlemek gerekiyor. Burada sadece Allah'ın ismini anlatmıyoruz. O ismi, o isim hangi ayetlerde geçiyorsa bir de hep beraber onları dinliyoruz. Bir de onlar bütünüyle Rablerine tevekkül ederler. Evet. Allah'a tevekkül ediyor. Güveniyor. Niye? Neye güveniyor? Nasıl güveniyor? Öteki de Allah diyor. O da Allah. Mümin de Allah diyor. Aradaki fark nedir? İnsan kendisini sevene güvenmez mi? Sevgisinden emin olana güvenmez mi? Bir tek ona güvenir. Eğer kul Allah'ı seviyorsa bilir ki Allah da onu seviyor. Allah onu seviyorsa o Allah'a tevekkül eder ve güvenir. Emindir çünkü. Sevgisinden emindir. Ama sevgisinde emin değilse, yalancıysa güvenmez. Ya da seviyor ama Allah'ı tanımıyor. Rahman oluşunu, kerim oluşunu, afu oluşunu, vedud oluşunu bilmiyor. İman etmemiş. Esmasına iman etmemiş, isimlerine iman etmemiş. Eğer Allah'a isimleriyle iman etmediyse o kendi kendine bir put icat etmiş, onun taptığı Allah değil. Esma-ül Hüsna'ya sahip olan Allah değil, nedir? Onun kendi kendine ürettiği putudur. O Allah değildir. Allah böyle bir imanı kabul etmez. Evet, Rabbimizi tanıdıkça anlayacağımız tek şey olur. Nedir o? Allah'a hayran olmak. Evet. Resul Efendimiz buyuruyordu da vesselam, Ya Rabbi hayretimi artır. Hayretimi artır, hayranlığımı artır demektir bu. Yani bir perde daha aç, kendini biraz daha bana tanıt, biraz daha hayran olayım. Hayretimi artır buyurdu. Biz de Rabbimizi tanıdıkça hayretimizin artması lazım. Eğer hayretimiz, hayranlığımız artmıyorsa, Allah'a karşı muhabbetimiz artmıyorsa... Bir sorun var. İnşallah bugün Allah'ın Kerim ismini anlamaya çalışacağız. Mutlaka Allah'ın yolunu anlatırken, Sirat-i Müstakimi anlatırken İslami anlatırken, kulluğu, abdiyeti anlatırken, Allah'a iman etmeyi anlatırken Kerim ismini anlatmışız. Çokça anlatmışız. Allah Kerim'dir demişiz. Belki en çok kullandığımız isimdir. Allah'ın Kerim ismi. Bir sorun sıkıntı olduğunda ne diyoruz? Allah Kerim'dir. Ama bir de onu ayetlerle anlamak gerekiyor. Bu başka bir şey yalnız. Kerim demek, değerli demek, şerefli demek, kaliteli demek, üstün demektir. Kerim. Kerrem nahu beni adem. Allah bu ayeti kerimede, biz beni ademi, yani insani mükerrem kıldık. Kat kat ona ikramda bulunduk. Kat kat. Kerrem Tekrar tekrar ikramda bulunduk ona. Yani onu degeri kıldık, şerefli kıldık, üstün kıldık. Allah'ın kerim ismi o zaman insanda nasıl tecelli eder? Eğer o Allah'ın kendisine bahşettiği şerefi taşıyorsa, Allah ile şeref bulmuşsa, değerini kıymetini, şerefini, üstünlüğünü Allah'tan alıyorsa, Allah'a olan yakınlığından alıyorsa, evet, o kerim biridir. Bu kerim vasfının bir de tecellisi var kul üzerinde. Nasıldır tecellisi? İkram eden. Ama öyle sıradan bir ikram ediş değil. İkram edip affeden, mahfiret eder. Hem ikram ediyor, hem de af ediyor. İkisi nasıl birbirine uyuyor? Kelimenin manası öyle. Kerim isminin, evet, kelimesinin manası öyle. İkram eden ve af eden. Allah kerimdir. Bununla beraber mağfiret sahibidir. Kul nasıl kerim olup hem de affetmesi etmesi lazım? Hem ikram ediyor, hem ondan bir karşılık beklemiyor. O karşılığı affediyor yani. İkram ediyor, karşısındakinden teşekkür beklemiyor. İkram ederken herhangi bir ağırlık duymuyor. Hem ikram ediyor, ikram ettiğinden dolayı bir de muhabbet alıyor. İkram ediyor, ikram ettiğini bir de seviyor. Yani ben sana ikram ettim deyip onun başına kalkmıyor, onu küçümsemiyor, aşağılamıyor, ona karşı büyüklenmiyor. Kerim, kerim böyledir. Onun için Allah ayet kerimede ne buyuruyordu? Peşinden eziyet gelecek bir sadakadansa güzel bir söz, bir mahfiret daha hayırlıdır, daha güzeldir dedi. Güzel bir söz ve mağfiret. Bak peşinden mağfiret gelir gene. Ne demek mağfiret? Hatasını kursunu görmemek. eksigini, yanlışını görmemek. Yok saymak. Hali ne olursa olsun onu Hazreti insan olarak görmek. Güzel görmek. Bir suç işlediği için değil. Yani sadaka verip peşinden ona eziyet edeceksen bunu yapma beni. Güzel bir söz ve mağfiret senin o sadakandan daha hayırlıdır dedik. Öyle yapma. Evet. Kerim demek hem ikram eder, hem de mahfiret eder. Çokça affeder. Affın üç çeşidi vardı. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre. Biri af, biri saf, biri de mahfiret. Üç türlü mahfil yani. Affetmek, Allah bir huğunu affettiğinde, günahını affettiğinde, suçunu ona söyler, şu suçu işledim, şu yanlışı yaptın, şu günahı yaptın, ama affettim der. Saf bundan daha ileride bir af şekliydi. O da huğunun suçunu ona söylemez, yüzüne vurmaz, ama seni affettim der. Ne suç işlediğini söylemez. Ama kul biliyor onu. Suçunu onun yüzüne vurmaz yalnız. Aybini yüzüne vurmaz. Seni affettim der. O da saftır. Bir de mahfiret var. Allah ne suçunu ona söyler, ne de mahfiret ettiğini söyler. Olmamış gibi muamele eder. Sanki hiç o günahı işlememiş gibi muamele eder. Bu da mahfirettir. Onun için Allah'a istiğfar ediyoruz. Yani mahfiret diliyoruz. Bir de bunun üzerinde başka bir mağfiret türü vardır. O da Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyurdu. Bu başka bir şeydi. Günahlarını sevaba çevirir. Yani 50 sene boyunca günah işlemiş, bir tövbe ediyor, bir Allah'a dönüyor. Allah onun günahlarını mağfiret ediyor, siliyor, yetmiyor. İşlediği günah kadar sevap veriyor ona. Kim söylüyor? Allah söyledi. Allah günahlarını mağfirete çevirir. Ama bunun şartları vardı. Allah'ın isimlerini öğrenirken şartları neydi? Allah beyan ediyordu. Tövbe eder, bir de bununla beraber Allah'a döner. Yani hem yanlışı bırakıyor, hem de güzele dönüyor. Allah yoluna giriyor. Bu sefer yaptıklarının tersini yapıyor. Şimdiye kadar yanlış yapıyordu, bu sefer güzel yapıyor. Allah buna karşılık kul güç kazansın, manevi güç kazansın diye ne yapar? Ona ikramda bulunur. Sevap demek, ödül demektir. Yani onun karşılığında Allah muhabbeti veriyor, o gücü veriyor ona. Kulü kendisine gelsin diye. Günahını sevaba çeviriyor. Allah Kerim ismini evet. ayet-i kerimelerde bir kendisi için kullanır. Ve evet. innen Rabbi ganiyün kerim. Benim Rabbim gani ve kerimdir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Gani, zengin demek en zengin. Gani'dir. Bununla beraber kerimdir. Gani'dir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama kerimdir. İkram ediyor. Yani sana ihtiyacı olduğu için sana ikram etmiyor. Gani olduğu için kerimdir. Senin Rabbin olduğu için sana karşı kerimdir. Bir de arş için kerimi kullanır. arşil kerim buyurur. Allah'ın kerim arşi. Arş demek Saltanat makamı demektir. Allah arştan kerim ismiyle tecelli ediyormuş. Arştan Allah'tan her ne gelirse gelsin, o Allah'ın kullarına, mahlukata ikramidir. Ne hüküm verirse versin, o kerim olan Allah'ın ikramidir. Kitabın kerim buyurur Kur'an için. Kur'an'da Allah sana neyi vahyetmişse bu onun ikramidir. Eğer Allah'ın kelamını dinlersen ikrama nail olursun. Allah'ın ikramına nail olursun. Allah'ın kitabı bütünüyle kerimdir. Onun için ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim. Kitabın kerim diye geçer. Yani Allah arşının kerim olduğunu beyan ediyor. Kitabının kerim olduğunu beyan ediyor. Bir de makamın kerim diye buyurur. Kerim bir makam. İkrama nail olanlar kerim bir makamda olurlar. Cennetin nimetleri için kerim nimet buyurur. Melekün kerim bir de vahyi getiren Cebrail aleyhisselam için ''Kerim melek'' buyurur. ''Kavulen kerim'' ''Kerim söz'' Bu da kullara ait olan ''Kerim söz''dür. Kulun güzel konuşmasına ''Kerim söz'' ''Kavulen kerim'' buyurur. Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Arada bir anlatıyoruz. Bir kul öldüğüünde Allah ait i kerimede buyurdu ki, ''Sizden hiç kimse yoktur ki ölmeden evvel gideceği yeri görmemiş olsun.'' Ölmeden evvel herkes gideceği yeri görür. Allah söylüyor. Buyurdu ki, ''Eğer ölen cennetlik olanlardansa ona selam vardır.'' Yani melekler geldiğinde ona selam verir... Sana Allah'ın selamı var, seni cennetle müjdeliyor deyip Allah'ın selamını hura iletir. Cennetle müjdeler onu. Buyurdu ki eğer ölen cehennemlikse ona da kaynar sudan ziyafet var dedi. Yani biri şok bir haber işittiğinde ne diyoruz? Ne denir onun için? Başından kaynar sula döküldü. Bu manevi bir kaynar su. Öyle zahiri değil. Yani bir şok karşısında, şok haber karşısında başından kaynar su dökülüyor. Ona ne denir? Ebediyen kaybettim. Allah bunları üç sınıfa ayırmıştı. Eğer ölen Allah'a yakın olanlardan biri ise dedi. Cennetlik, cehennemlik, bir de Allah'a yakın olanlar. Ona özel ikram var. Ona hemen cennet var. Kıyameti beklemeden cennet var. Kıyameti beklemeden, cenneti beklemeden ona cemalullah var. Nasıl vefat ediyor onlar? Allah onların nasıl ruhlarını teslim ettiğini de beyan ediyordu. Eğer o cehennemliyse, melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurup Hadi ruhunu teslim etler Hadi geber der. Bu arada onların mazeriflerini de Allah beyan ediyor. Melekler ruhlarını alırken. Melekler soruyor. Evet, siz ne işteydiniz diye sorar. O ölecek olana, ruhunu alacak olana. Onlar da derler ki biz mazlum kimselerdik. Mazlum. Gücümüz yetmedi. Yapamadık. İçinde bulunduğumuz toplum Allah'ın rızasını, ebedi hayatımızı kazanmamıza müsait değil. Mani oldu. Ya da birileri zoraki olarak bırakmadı ki Rabbimize kul olalım. Melekler onlara cevap verir. Allah bu Hüday-ı Kerime'de melekler onlara der ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydin ya. Nerede kulluğunu yapabiliyordunsa, ebedi hayatını kazanma imkanın vardıysa oraya gitseydin. Bu mazlumiyet, bu mazlumiyet kabul edilmez buyurdu. Eğer Allah bizi dünyaya, ebedi hayatımızı kazanmaya, Hazreti insan olmaya göndermişse, nerede kazanabiliyorsak oraya gitmemiz gerekir. Orada olmamız gerekir. Evet, melekler ruhları alır. Ayet-i Allah buyurdu, öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur melekler ruhu alır almaz direkt Allah'ın huzuruna götürür hiç daha kabre girmedi ruhu alır almaz bu arada Allah'a yakın olanlar ruhu nasıl teslim ediyor onu da söyleyeyim Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam eğer ölen cehennemlikse evet tarif ediyor sanki bir dikeni yünün içine koyup çeker gibi yünde beraber geliyor ya ruhu çekerken ondan ruhla beden birbirinden ayrılmak istemez ölen ruhunu teslim etmek istemez gideceği yeri biliyor çünkü içi parça parça olur dedi bu parçalanış manevidir yalnız zahiri değil biz onu bir an olarak görürüz. Allah için zaman mekan söz konusu değil. O bir kul için bir anı bir sene yapar. Biz onu bir an olarak görürüz. Ama onu bir sene yapmıştır onun için. Buyurdu ki ölen eğer müminse, Allah'ın selamıyla selamlanmışsa o da Tereyağından kılı nasıl çekiyorsan rahat geliyorsa o da öyle ruhunu teslim eder. Ama ölen Allah'a yakın olanlardan biri ise melekler ona dokunmuyor. Allah dokundurtmuyor dedi. Evet, Kuruma dokunmayın. Allah ona bir perde açar buyurdu. Kul Rabbinin cemarını müşahede eder. O perde açılır açılmaz. Ruh bedeni terk edip hemen ona Uçar Öldüğünden bile haberi olmaz Sadece perdenin açıldığını Bilir o kadar Yani Hiçbir şey hissetmez Evet Ölen eğer cehennemlikse Resulullah Efendimiz buyurdu Huzura götürülürken her bir gök katından geçerken kendini öyle bir kirletmiş ki artık Allah'ın kendisine nefettiği ruhu kaybetmiştir. Geriye nefis kalmış. Buyurur ki o kadar pis kokuyor ki melekler onun kokusundan rahatsız olur. Melekler manevi varlıklar olduğu için manevi kokuyu hissediyor, duyuyor. Şimdi de öyledir. Köfrün bir kokusu vardır. Şirkin pis bir kokusu vardır. Melekler de onu hisseder. Mümin de onu hissediyor. Melekler der ki bu kimdir? Götüren meleklere söylüyor. Bir Azrail aleyhisselam vardır. Onunla beraber bir de sorumlu melekler vardır. Her bir insan için iki tane özel melek vardır. Özel melek. Sadece ona ait ruhu teslim alıp götürecek iki tane özel melek vardır. Onlar der ki işte faran canındır. Hepsi tanıyormuş, biliyormuş, tanışıyormuşuz. Bir melekler der ki çabuk götür, rahatsız oldu kokusundan. Her bir kat gökte melekler ona böyle söyler. Huzura varmadan Allah buyurur ki onu huzuruma getirmeyin. Huzura kabul edilmiyor. Onu huzuruma getirmeyin. Geri götür. Geri getirip bedeninin cesedinin başında bırakılır. Eğer ölen müminse huzura kabul edilir. Her bir kattan geçerken melekler kimdir bu? Dur biraz kokusuna biz de istifade edelim derler. O kadar güzel kokuyor manevi korkusu huzura alınır Allah onu huzura alır hesap başlar bu hesap amel hesabı değil iman hesabı. Allah onu huzura kabul ettiğine göre kurtulmuştur cennetle müjdelendiğine göre kurtulmuştur ama hesap var imanın hesabını vermesi gerekiyor Diyor Allah buyurur ki ona önce nimetlerini bir bir ona sayar. Nimet deyince, ikram deyince Allah'ın kerim ismiyle tecelli etmesi deyince ekmek olarak anlamıyoruz. Dünya hayatına göre anlamıyoruz. Allah kuruna neyi vermişse o saf ikramdır. Önce saf ikram olarak onu yaratmış. Allah buyurur ki ona seni, seni kendi nurumdan yarattım. Kul evet ya Rabbi der. Sana ruhumdan nefettim. Zatımla sıfatımla tecelli edip seni yarattım. Bütün güzelliğimi evet, sana ikram ettim. Kul evet ya Rabbi der. Artık perde açılmış biliyor. Manevi olarak büyüyesin, Hazreti insan olasın diye bir imtihan sahnesi hazırladım dünyada. Sana orada bir Beden ihsan ettim. Kazanman için her türlü imkanı imtihanı senin için yarattım. Allah bir şeyi söylediğinde, onu göstererek söyler. Sadece o bir sözden ibaret değil. Allah bir kelime söyler, bin şeyi birden anlatır. Mesela bir örnek vereyim. Allah mesela bir huli huzura alsa, ona sorsa dese ki, kainatı nasıl yarattım? Bilmek ister misin? Ya da görmek ister misin? Diye sorsa, o anda kainatı nasıl yarattığını baştan sona bir anda gösterir ona. Bir saniye içinde hepsini birden gösterir. Okul bütün kainatın yaratılışına alim olmuş olur. Tek kelimeyle. Evet, Allah kulü hesaba şekerken de bu böyledir. Bütün imkanları görür. Evet ya Rabbi der. Allah nimetlerini bir bir sayar. Nasıl, nerede imtihana tabi tutmuş, nasıl imtihana tabi tutmuş, yani nasıl kazanma imkanı tanımış, hepsini bir bir ona gösterir ve söyler. Burada her defasında evet ya Rabbi der. Bütün bunları neden yaptım? Sen Hazreti insan olasın diye, kamil insan olasın diye, manevi olarak büyüyesin diye, bana ayna olup bana dost olasın diye yaptım evet Allah'ın kuluna sorduğu son soru buna karşılık sen ne yaptın? Soru bu. Buna karşılık sen ne yaptın? Hazreti insan olmak için ne yaptın? Kamil insan olmak için ne yaptın? Allah'ın güzelliği üzerinde görünüp Allah'a halife olmak için ne yaptın? Namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim. Geç oraya, geç. Geç bana ne yaptığını söyle. Bütün bunların her biri bir ikramdı zaten. Namazda, oruçta, hacda, zekatta yaptığın bütün iyilikler bir ikramdı Allah'tan sana. Bunlar Allah'ın sana ikramıydı. Sen bunlarla ne yaptın? Ne oldun? Buraya ne olarak geldin şimdi sen? Mesele bu. Hz. insan olmak öyle basit bir şey değildir. Öyle taklidi yap olarak ibadet edip ben ibadet ettim ben cenneti hak ettim. Bu kendi kendini kandırmaktır. Herkes ne olduğunu biliyor. Allah'ın güzelliğinin üzerinde ne kadar tecelli ettiğini biliyor. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Samimi olarak kendisine bakıp Kur'an'a göre kendi hesabını görmeye çalıştığında bunu görür ve bunu anlar. ...görmemesi, anlamaması... ...mümkün değildir. Evet. Allah bize bu soruyu sormadan... ...bizim bu soruyu kendimize sorup... ...cevaplandırmamız lazım. Eğer şu anda buradaysak... ...bunun bir sebebi vardır. Bir derdimiz var ki buradayız. Nedir derdimiz? Rabbimizi tanımak. El-esmaul hüsnasından... Allah'ı tanımak, dolayısıyla kendimizi tanımak, dolayısıyla Allah'ın bu güzelliğine bölünüp Hazreti İnsan olmak. Önce bunu böyle biliyoruz ve anlıyoruz. Evet. Allah Kerim'dir, yaptığı bütün ikramları birbiri sayıp, bir de sonra bize buna karşılık sen ne yaptın diye soruyormuş. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Allah her nimetin hesabını mutlaka sorar. Daha kabre girmeden huzurda hesabı vermeye başladı. Kıyametimiz kopmuş yani. Biri ölünce onun kıyameti kopmuştur. Hesabı başlamıştır. Bununla beraber, Kabri ya cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurundan bir çukur olur. Nasıl oluyor o? Berzah alemi denen bir alem vardır. Berzah demek iki alem arasındaki alem demektir. Herkesin orada bir yeri vardır. Bu yeri insan kendisi kazanıyor. Bu yukarıdan aşağıya doğruyudur. Berzah alemi. Aynı zamanda İsrafil Aleyhisselam'ın öfrecadığı surdur bu. Bu bir alem. Yani dünyayı içine alacak bir alem. Bu boru bu kadar büyük bir boru. Orada hem aşağıda hem yukarıda pencere gibi pencereleri vardır. Ölen eğer cehennemlikse aşağıda kalmıştır. Yukarıya yücelememiştir, yükselememiştir. Bir alay bir de esfel isafilin var. Bir en aşağı, bir en yukarı var. En aşağıdakiler cehennemi görür, en yukarıdakiler cenneti görür. Ama bu tercihi kendisi yapmış. Yukarı çıkmadıysa aşağıda kalmış. Çabasını, gayretini sarf etmeliyse, Allah'ın isimlerini anlatırken, azim ismini anlatırken onu söyledi. Azmetmesi lazım. Kayyum ismini anlatırken kıyamda durması lazım. Kendini Allah adına idare etmesi lazım. Nefsini idare etmesi lazım. Gözünü, kulağını, elini, ayağını, dilini, dudağını kullanması lazım. İdare etmesi lazım. Kime göre? Allah'a göre. Ettiyse yukarı çıkıyor, yoksa aşağıda kaldı. Onun için ne buyurdu ayet-i kerimede? Hepiniz genişliği yerle gökler kadar olan cennete koşun. Koşmayan, yolda kalan, cennete varamaz, varamayan cehenneme yuvarlanır. Resulullah Efendimiz bunu izah ederken ne buyuruyordu? Sıratı geçerken, sırat buradadır. Kendi gönlümüzdedir. Sıratı geçerken kimisi bir adım kalır, cehenneme yuvarlanır. Çabası gayreti olmuş ama geçememiş orayı. Cennete yetişemedi yani. Onun için korkumuzun, endişemizin olması gerekir. Ya varamazsam, ya cennete varamazsam, cennete nasıl varılır? Bu bizim bilmediğimiz bir şey olursa, bu bizim anlamadığımız bir şey olursa, bu bize zulüm olur. Ben cennete ya da cehenneme gideceğimi bilmiyorum derse biri, Allah'ı zalimlikle itham etmiş olur. Herkes cennetlik mi, cehennemlik mi bilir. Onun için izah ediyor ve anlatıyoruz. Herkes kendini biliyor. Nasıl biliyor? Senin gönlün eğer Allah'ın esmasıyla güzelleşmişse, güzelliğiyle güzelleşmişse, senin gönlün cennet olmuşsa sen cennetliksin. Yok senin gönlün cehenneme dönmüşse sen cehennemliksin. Ama bunun bir ölçüsü vardır. Nedir bunun ölçüsü? Allah'ın kitabı Kur'an. Kur'an aynı zamanda hesap kitabıdır Yarın Kur'an'a göre hesaba çekileceksin Yani senin Dinini, imanını, ibadetini İslamını, Müslümanlığını, müminliğini Kur'an'ın ölçüsüne vurman lazım Kur'an'ı arz etmen lazım Yani ben kendime göre Ya da birilerine göre ben Müslümanım Benim kalbim temizdir, yok öyle Allah'a göre senin kalbin temiz midir değil midir Ona bakman gerekiyor Kendine göre değil eğer samimiysen, Allah'a göre bakarsın, onu anlarsın. Herkes biliyor. Hatta aşağı yukarı herkes birbirini de biliyor. Bellidir, görünüyor çünkü. Eğer biri etrafını rahatsız ediyorsa, etrafı ondan rahatsız oluyorsa, çevresi ondan rahatsız oluyorsa, bu cehennem'e dönmüş bir gönüldür. Bunu anlamayacak ne var? Eğer biri de etrafındakiler ondan razı olmuşsa, ondan hayır bekliyor ve hayır umuyorsa, imanla beraber. Bu da cennete dönmüş bir gönüldür. Bütün ibadetler bunun içindir. İbadetler Allah'tan kura bir ikram, gönlü cennete dönsün diyedir. İmanı kemale ersin diyedir. Herkes imanını biliyor. Allah'a karşı imanı var mıdır, yok muydur? Ya da ne kadar vardır, bunu biliyor. Bunun ölçüsü nedir? Biri ben seni seviyorum dediğinde, sen benim için ne yapabilirsin? Neler yapabilirsin? Hangi fedakarlığı yapabilirsin? Neyini benim için feda edebilirsin? Hiçbir şey. Sen yalan söylüyorsun. Bu sevmek sevmek değildir. Sen kendini seviyorsun. Kul Allah'a ben sana iman etmişim dediğinde, Alacağı cevap budur. Benim için ne yapabilirsin? Hadi yap diyor. Neyi yap diyor? Marlını ver diyor, canını ver diyor. Marlını veririm ama canımı veremem. Olmaz. Kabul etmem dedi. Etmiyorum. O can sana mı ait? Bana ait değil mi? Sen daha beni tanımadın Sen daha bütünüyle bana ait olduğunu anlamadın mı? Benim ne varlıkta durduğunu anlamadın mı? Benimle hayatta olduğunu anlamadın mı? Her şeyin bana ait olduğunu anlamadın mı? Sen bana güvenmiyor musun? Sen hiçbir şey değilken bu canı sana veren ben, sen bana teslim etmeye korkuyorsun öyle mi? Bana veremiyorsun onu, bana güvenmiyorsun. İmanını kabul etmez Allah. Evet. Allah'ın kerim ismini hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Nem suresi 40. ayet. "Kale indehu ilmin min el-kitab." Süleyman Aleyhisselam Bütün hayvanların dilini biliyor Buyurur ki ayet-i kerimede Hayvanları, kuşları teftiş etti Baktı ki içinde işlerinde bir kuş yok Hüt hüt kuşu yok Sordu nerede bu kuş Nerede bu nereye gitmiş Diye soruyor diğer kuşlara Onlara da biz bilmiyoruz diyor Hazreti Süleyman diyor ki O geldiğinde Eğer doğru dürüst Bir mazeretini beyan etmezse ya ona azap ederim, ya da onu keserim. Başını keseceğim onu. Benden izin almadan nasıl gidiyor? Bu arada hüt hüt kuşu geliyor. Kuş. Bildiğimiz normal bir kuştur bu. Serçeden biraz büyük, daha büyük bir kuş. Aziz Süleyman'a diyor ki, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Aziz Süleyman diyor ki, Gel doğru dürüst anlat. Yoksa kafan geliyor ona göre. Ben bir yere gittim, başka bir memlekete. Orada sebe memleketi. Orada bir tane kraliçe gördüm. Melike. Melike demek kraliçe demek. Orada onun büyük bir tahtı vardı. Saltanat sahibiydi. Memleketi kral değil, kraliçe idare ediyor. Onlar diyor Rahman olan Allah'ı bırakıp güneşe tapıyorlardı. Kuş anlatıyor bunu. Demek kuşlar işi biliyormuş. Hayvanlar işi biliyormuş. Bir kuşa bakarken asla bunu unutmamak lazım. Onlar güneşe tapıyordu şeytan onlara bu yaptıklarını süsleyip güzel göstermişti. Şeytani da biliyormuş. Onlar da böyle nefsinin peşinde girip, uzun tabi. Allah'a iman etmektense güneşe tapıyorlardı. Hazreti Süleyman bir mektup yazıyor, kuşa veriyor, götür bunu onun tahtının üstüne bırak. Bismillahirrahmanirrahim ayeti ilk Hz. Süleyman'ın mektubundan geçiyor zaten. Sonra Hz. Süleyman diyor ki o melikenin ismi Belkıs'tır. Belkıs'ın tahtını kim bana getirecek? Allah buyurur ki yanında bulunan ifritlerden bir ifrit. Yani Güçlü, kuvvetli cinlerden bir tanesi diyor ki: "Sen yerinden kalkmadan ben o memleketten o tahtı sana getiririm." Yanında kitaptan ilim verdiğimiz biri de Bırku. O da dedi ki: "Sen gözünü kırpmadan ben sana getiririm." dedi. Ve Süleyman tahtı yanında hazır buldu. Keramet sahibi, Allah'ın kitaptan ilim verdiği bir zat. Süleyman dedi ki: "Kâlallazîne indehu ilmun minal kitâb." Allah'ın kitaptan ilim verdiği kimse dedi ki: "Enne âti kebihi qabla de yerteda ileyke terfuk. Sen gözünü kırpmadan onu sana getiririm." dedi. "Felemma raahu mustaqarrin indehu." Hazreti Süleyman onu yanında hazır buldu. Dale Hazreti Süleyman dedi ki Hazamin fadli Rabb'i bu benim Rabbimin fazlidir, ikramidir, ihsanidir Li yebluani Rabbim beni imtihan ediyor dedi Eşkur em ekfur Şükür mü yapacağım yoksa nankörlük mü yapacağım diye Rabbim beni imtihan ediyor dedi Umen şeker'e fei nmayış gurulü nefsihi. kim ki şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Umen kefere er kim ki nankörlük yaparsa fei nere biğaniyön kerim. Benim Rabbim gani ve kerimdir. Kim nankörlük ederse. Yani onun şükretmesine ihtiyacı yoktur nankörlük yapan kendisi kaybediyor. Bu durumda Allah bazı kullarına kerameti ihsan edebilir, ikram edebilir ki Allah öyle buyurdu zaten. Ama kerameti nasıl anlamak lazım? Onu da burada beyan etti. Ne dedi Hazreti Süleyman? Bu bir imtihandır dedi. Diyelim ki kardeşlerimizin birinin elinde veya dilinden herhangi bir şekilde bir keramet zuhur etse, korkması lazım. Evet, korkması lazım. Bu bir imtihandır demesi lazım. Allah öğretiyor. Bu bir imtihandır demesi lazım. Neye göre imtihan? Şükür mü edeceğim? Yoksa nankörlük mü yapacağım? Nankörlük yapıp, büyükleneceğim mi, kibirleneceğim mi, kendimi bir şey mi zannedeceğim? Yoksa, Buna şükür mü edeceğim? Bir daha, bir kat daha Rabbime bu beni yaklaştıracak mı? Şükrederse yaklaştıracak. Ama nankörlük yaparsa, yani nimeti Allah'tan bilmezse, bunu ben yaptım derse, ben kazandım derse, ben buna layıkım dese, imtihanı kaybeder. Bu bir imtihan. Onun için bütün veliler, bütün Allah dostları, Kerametten korkar. Niye? O bir imtihan. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Evet. Allah'ın Gani ve Kerim isminin geçtiği ayeti okuduk hep beraber. فَتَعَلَى Allahu'l الْمَل۪يكُ Hak. Allah hak olan, yüceler yücesi olan meliktir. Mülkün sahibidir, mülkü idare edendir. La ilahe illa hu Ondan başka ilah yoktur. İlah sadece Allah'tır. O'dur. Rabbül arşil kerim O kerim olan arşın Rabbidir. Arştan Rab isminin tecellisiyle ikramda bulunur. Onun arşi bizzatihi kerimdir. Bizim de bir arşımız var mı? Allah'ın kayyum ismini anlatırken azim ismini anlatırken söylemiştim. İnsanın arşi gönlüdür. Allah'ın tecelli ettiği arşidir. Bizim arşımızın da kerim olması gerekir. Kerim. Gönlümüzden ikram etmemiz lazım. Neyi ikram ediyoruz gönlümüzde? Sevgimizi, muhabbetimizi, yakınlığımızı sevmekten korkmamak gerekiyor. Sevmek en büyük nimettir. Bize en büyük nimeti kazandıracak olan nimettir. Allah onu bize ikram etmiş, bizi sevmiş, yaratmış. Bu sevgiyi ikram etmiş, bizim de bu sevgiyi doğru kullanmamız gerekir. Allah'a kullanmamız lazım, Allah için kullanmamız lazım. Kullandıkça çoğalır. Bir verirsen 10 alırsın. Kimden? Allah'tan. Allah'ın bir kurunu bir seversen Allah için. Menfaat için değil. Bir seversen 10 kat Allah'tan o muhabbeti alırsın. Senin gönlün o muhabbetle genişler. Allah'ın tecellisine layık hale gelir. Evet, arşımız, yani gönlümüz kerim olsun, biz de kerim olalım. Allah'ın kerim ismiyle kerim olalım. Öyle ki Allah'a halife olmaya, dost olmaya, yakın olmaya layık olalım. Evet, Allah... Kerimdir, onun kitabı kerimdir. Kur'an-ı Kerim, kerim olan kitabıyla ikram eder. Her neyi emretmişse, onda onun ikrami vardır. Her neden sakındırmışsa, men etmişse, nehyetmişse, onda onun ikrami vardır. Her neyi yapın dediyse, sarılın dediyse, onda onun ikrami vardır. Allah'ın bütün ayetleri, İkramdır. Evet. Allah insan kerimdir buyurur. innematin ziru men ittiba azikre ve haşiyer rahmane bil gayb tebşirun mağfiretin ve ecrin kerim Allah sen ancak şu kimseleri uyarabilirsin şu kimseler senin uyarını yani Allah'ın ayetlerinin uyarısını alır Rahman olan Allah'tan Gayipte görmeden hiç kimsenin görmediği yerde haşet duyanlar onları uyarabilirsin onlar ancak uyarıyı ihazı alır tebeşşirhu bi magfiratin ve ecrin kerim onları müjdele onları mağfiretle müjdele ki Rabbin eğer biri Rahman olan Allah'tan gıyabında haşyet duyuyorsa onu mağfiret ederim. Mahfiretimle onu müjdele. Onlara kerim bir ecir vardır. Kerim bir ücret, kerim bir karşılık vardır. Neye karşılık? Onun haşyetine karşılık. Allah'a karşı saygısına karşılık. Edebine karşılık. Rabbini dinlemesine uyarıyı almasına karşılık ona mağfiret ve kerim bir Ecir vardır buyurdu. Ve men min kunne lillahi ve resulihi. Her kim ki Allah'a karşı edepli olursa, Rabbinin huzurunda divan durursa Allah ve resulüne karşı edepli olursa, ve te'amel saliha, bununla beraber salih amel işlerse, nühtiha, ecreha, merretey, ona iki kat ecir veririz, ve ehtedna leha rizken kerima, bir de ona kerim bir rızık hazırlamışız. Allah'a ve Resulüne karşı edekli olur, huzurda, evet. divanda durursa, huzurda durursa. تَحِيَّتُهُمْ yemel, يَلْخَوْنَهُ selam Ona kavuşacakları gün, Allah'a kavuşacakları gün, cennete girdikleri gün, evet. onlara selam vardır ve adad lehum kerima bir de onlara kerim bir ecir hazırlamışız ve kada rabbuk rabbim şunu emretmiştir şunu takdir etmiştir şuna hükmetmiştir Allah teabudu illa iyyahu. Sadece yalnız ona abdolun. Abdolmak bir tek Allah'a layıktır. Sadece ona abdolun. Ve bil varideyini ihsanla. Ana'ya babaya da ihsan et. Abdolma. Abdolmak Allah'a ait. Allah'ın hakkıdır. Anaya babaya da ihsanda bulunun. İmme yabluganne indeker kibere daha İkisi ya da ikisinden biri senin yanında yaşlanırsa, yaşlılık haline gelirse فَلَا تَكُمْ لَهُمَا Sakın onlara öf deme. Anaya, babaya öf deme. İkisi veya ikisinden biri yaşlanıp sana muhtaç hale gelirse, onlara öf bile demek her تَنْهَرْهُمَا Onları sakın azarlama. Niye azarlayacak? Yaşlanmışsa, büyük olmuşsa, çocuk gibi olabilir. Yani ileri geri konuşabilir. Sana sıkıntı vermeye başlamış olabilir. Öf deme ve sakın azarlama dedi. Bunun için hiç kimse bahane üretip yani benim babam şöyle yaptı, anam şöyle yaptı diyemez yalnız. Her ne olursa olsun, isterse o gayrimüslim olsun, o fark etmiyor. Anansa babansa senin kerim olman lazım, kerim. O sana ikram etmiş miydi? Etmişti. Sen küçükken seni büyütmüş müydü? Büyütmüştü. Bakmış mıydı? Bakmıştı. Bitmiş. Sen de buna karşılık vermen lazım. Yani nankörlük yapmaman lazım. Şükreden bir kul olarak kerim bir kul olarak muamele etmen lazım. kul lehuma قَوْلًا كَرِيمًا Bir de kerim söz söyle. Kerim söz. Anaya babaya karşı nasıl konuşmamız gerektiğini Allah beyan ediyor. Kerim söz söyle buyurdu. Sözümüz kerim olsun. Söz de kerim oluyormuş. İnsan kerim, insanın sözü de kerim oluyormuş. Yani ikram gibi olan söz vardır ama bir de eziyet veren söz vardır. Birinden bir söz işitirsin, ferahlarsın, rahatlarsın, sevinirsin. Birinden bir söz işitirsin, sıkıntıya boğulursun. Hatta mesela birinden bir söz işittirsin, senin için böyle söylediler. O gün akşama kadar onunla meşgul olursun. Bu bir söz. Ama aynı şekilde bir söz işittirsin, onunla gönlün genişler, rahatlar. Bu ikram değil midir? Bu nimet değil midir? Bu sadaka değil midir? Evet. Ve Kunuzin ve Makamil Kerim. Evet, Firavun ve Firavun'un arkadaşlarıyla ilgilidir. Onları o makamlardan çıkardık. Onlar o makamı kaybetti. Bir de makamı kaybetmek varmış. Allah bir de evellem yere ilel er kem enbet nafiha min kulli zawcin kerim. Allah yeryüzüne bakmadılar mı? Onları kerim olan çiftlerden bitkiler bitirmişiz orada dedi. Kerim olan çift demek sürekli çoğalan. ikram tekrar tekrar geliyor demektir. İm taşten ibû kebâir ma tunhun anhu. Eğer siz günahların büyüklerinden iştirâb eder sakınırsanız, günahların büyüklerinden. Ne kefir ankum seyyatikum. Biz de sizin seyyyelerinizi yani diğer günahlarınızı Küçük günahlarınızı tabirca ise örteriz. İnkar ederiz. Nükeffir, inkar ederiz. وَنُدْخِلْكُمْ مُتْخَلًا kerima. Bir de sizi kerim bir yere koyarız. Koyduğunuz yerde ikrama nail olursunuz. Evet, büyüklerden sakınınca Allah küçüklerini Örtüyormuş. Örtüyor değil, inkar ediyormuş. Yani olmamış gibi. Mesela Biri büyük yanlıştan sakınırsa Allah o yanlışla ilgili küçüklerini siler. Mesela biri zinadan sakınırsa öyle gözünün kayması ya da kulağının işitmesiyle yapılan yanlışları siler demektir. Eğer öyle olmazsa, şimdi bu zamanda kimse dışarıda dolaşamaz. Eğer Allah üstünü örtmezse ama büyüğünden sakınınca diğerlerini örteriz dedi Allah. bu ve emmel insane İ zamanma me telahurebuhu bu ve eremmehu ve nemehu ve yakuru Rabbibbi insan ne zaman Rabbi onu imtihana tabi tutup ikramda bulunursa Rabbim bana ikram etti der ama Allah buna da imtihan dedi Rabbi onu imtihana tabi tutup ikram edince Rabbim bana ikram etti. Ve emma iza meftalahu feqadara alayhi rizqahu. Ne zaman ki onun rızkını takdire bağladık. Yani kadar, takdir. kısıtladık. Yani belli bir ölçüye göre rızkını ayarlayınca, azaltınca ve yekulu Rabbi ehaneni. der ki Rabbim bana ihanet etti. Rızkı bol verdiğinde de imtihana tabi tutmuş. Rızkı kısınca da imtihana tabi tutmuş. Daraltınca da imtihana tabi tutmuş. Öncesinde Rabbim bana ikram etti der. Daraltınca Rabbim bana ihanet ettiler. Niye öyle söylüyor? Ben bunu hak etmemiştim. Bunu hak edecek ne yapmıştım? Yani bir tek beni mi buldu deyip Rabbim bana ihanet etti der. Allah böyle uyarıyorsa, için dikkat etmektir. Ya eyyuhel insan, ma gharreke bir rabbike'l kerim. Mesela ben bundan daha şiddetli hiçbir ayet bilmiyorum. Ya eyyuhel insan, Ey insan, bütün insanlara birden söyledi: Mağrre kebirre bikel Seni kerim olan Rabbin'e karşı böyle mağrur eden nedir? Kerim olan Rabbin'e karşı. Sen Rabbinin kerimliğini görmüyor musun? Yani bunu görmek için hiç kendine bakmadın mı? Rabbine karşı nasıl mağrur olabiliyorsun? Keremini anlatıyor. Elle zihalekeke. Seni o yarattı. O seni yaratmışken ona karşı nasıl böyle mağrur oluyorsun? Büyükleniyorsun, kibirleniyorsun, onu dinlemiyorsun. Fesevvvake. Seni düzene koymuş. Seni düzenledi. Bak diyor, seni nasıl düzenlemişim? Seni bak nasıl yaratmışım? Bir içine bak, bir dışına bak, nasıl düzene koymuşum? Sen buna, yani bakmıyor musun? Nasıl böyle mağrur oluyorsun? فَاَدَلَكَ Seni dengeli yaptı. Aklında, iradende, gönlünde, zahirinde, batınında, öyle bir dengeye koymuş ki seni sen buna bakmadın Bakmıyor musun? Yani seni yaratmış, seni düzenlemiş, seni dengeye koymuş ama sen ona karşı mağrur oluyorsun. Senin neyin var? Neyinle mağrur oluyorsun? Fî eyyî suretin mâ şâe bir de seni dilediği gibi o, seni o dilemiş sen beni böyle yarat demedin seni o diledi dilediği gibi şekillendirdi biçimlendirdi yarattı sonra kella dedi hayırdır hayır öyle değil senin bu yaptığın iş değil bu sana yakışmadı yakışmıyor Nasıl yapabiliyorsun? Nasıl beceriyorsun bunu? Yani hangi akılla, hangi mantıkla, hangi imanla bunu yapıyorsun? Kerim olan Rabbine karşı nasıl mağrur olabiliyorsun? Eğer oluyorsan olmadı. Olmadı. Bir de Allah ne buyuruyordu Kerem beni abe beni Ademi evet. ikrama tekrar tekrar ikrama nail oldum. Son bir ayeti okuyayım yeter olsun inşallah. Ya ayühennas ey insanlar ey bütün insanlar inna khalqna kum minze kerin ve önsat sizi hepinizi her birinizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve Cenâkum, Şuğuba, ve Kabayil, sizi şubelere, kabilelere ayırdık. Yani diliniz farklı oldu, renginiz farklı oldu, kabileniz ayrı oldu, farklı oldu. Niye bunu böyle yaptık? Bir tearefu birbirinizle tanışasınız diye birbirinizi Allah'ın kitabı gibi ayeti gibi okuyasınız diye li birbirinizle tanışasınız diye evet birbirinize arif olasınız diye arkadaş olasınız diye arif olmak tanımaktır bilmek değil bizim birbirimizi tanıma derdimiz olmalıdır ha demek ki Allah'ın bir de böyle bir kulü varmış bu, kulun üzerinden Allah'ın kudretini, hikmetini, güzelliğini görüp anlaman lazım. Evet. Ekremekum indallahi etkakum. Sizin en ekrem oranınız, yani en ikrama nail olmuş oranınız, en takvali oranınızdır. Yani en üstününüz, en şerefliniz, en degelliniz, Allah'a en yakın olanınız, en sevgili olanınız en takvali olanınızdır dedi. Takva. Takva Allah'a karşı sorumluluk dedik. Sorumluluğu bilip anlayıp iman edip bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışmak. Nedir sorumluluk? Allah'a karşı sorumluluk. Allah'a abd olmak. Allah'a yeryüzünde halife olmak. Allah'ı temsil etmek, Allah'a ayna olmak diye bu. Evet. Yani ne rengin de, ne kabilen de, ne ırkında, ne milletin de övünme. Büyüklük bu değildir. Hepiniz bir erkekle bir kadından yaratıldınız. Allah yaratmış. Üstünlük, şeref, kıymet, değer sadece takvaydadır dedi. İnne Allah'a alimun habir. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Evet, bir takva ile ilgili bir ayet tavsiye ediyim. Vema yezkuru ne illah en yasha Allah. Bununla beraber Allah dilemeyince onlar anlayamazlar, onlar düşünemezler, onlar zikredemezler. Allah dilemeyince. Kul kendini bütünüyle Allah'a ait görmelidir. Huwa ehlu't takva. Allah takva ehlidir dedi. Ve ehlu'l mağfiret. Ve mağfiret ehlidir dedi. Allah takva sahibiymiş, mağfiret sahibiymiş. Allah takvaliden yanaymış, takvali O'nun ehliymiş, ehli beytiymiş. Maghfiret edenler O'nun ehli, ehli beytiymiş. Takvali olabilmek için maghfiret sahibi olmak gerekiyormuş birden. Ayet birbirini tamamlıyor. Bakacağız. Takvamız da mahfiletimiz kadarmış. Hoşgörümüz kadarmış. Affetmemiz kadarmış. Allah sonsuz kerem sahibidir. Allah bizi de Kerim ismiyle isimlenmiş olan kullarından eylesin. Allah bizi Kerim kılsın inşallah. İkram ehli kılsın inşallah. Allah bizi takva sahibi kılsın inşallah. Magfile sahibi kılsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Eşim namazını kılmıyor, orucunu tutmuyor. Ben ona bunun kazanmak için fırsat olduğunu söylüyorum ama dinlenmiyor. Ben bu durumda ne yapmalıyım? Yapmamız gereken tek bir şey kalmış o da dua etmek. Allah duamıza icabet eder. Bu arada zahmet çekebiliriz yalnız. Sıkıntı yaşayabiliriz. Ama o çektiğimiz bütün zahmetler sıkıntılar mutlaka bize kazandırır. Hiçbir şey boşa gitmez. İki aylık bir çocuğu olan anne orucunu sonra tutabilir mi? Elbette ki sonra tutabilir. Hatta tutmalıdır. İslam fıkhına göre bu kul hakkına giriyor. Zaten bu sorunlu bir hüküm. Kadın hamile olsa veya Emzirdiği bebeği olsa, orijini daha sonraya erteleyebilir. Bunu rahatlıkla yapar, hatta yapmalıdır. Yapmazsa sorumlu olur. Rüyamda rahmetli kayın babamı görüyorum, benden yemek istiyor. Bunun hikmeti nedir? Bu nefsanî bir rüyadır. Ama genel olarak ne anlaşılır? İkram istiyor duamızı yapalım, bununla beraber O'nun adına bir şeyler sadaka verip O'nun ruhuna bağışlayalım. Bu sadece bu karışımız için söyledim, mefsani bilgiye. Teravih namazının kazası var mıydı? Teravih namazı sünnet bir namazdır, sünnet namazının kazası olmaz. Eşlerin huzurlu olabilmeleri için birbirlerine nasıl davranmaları gerekir? Bunları sıkça anlatıyoruz. Huzurlu olabilmeleri için önce Allah'a karşı biri edepli olmaz, saygılı olmazsa onun insanlara karşı edepli, saygılı olmasını beklemek boş bir şey beklemektir. Yani biri eğer Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmiyorsa, at çöpe at yani öyle. O ne çıkar onda? Ondan ne karı olur, ne de koca olur. Ne evlat olur, ne ana olur, ne de baba olur. Yapılacak bir şey yok yani. Yani birine ilk söylememiz gereken, birinin eğer haline bakacaksak, ilk önce bakmamız gereken nedir? Bu, Kendisini yaratan Rabbini kabul etmiş mi, etmemiş mi? Genç kızlar, kocalarını seçerken, eşlerini seçerken, genç kardeşlerimiz evlenirken, mutlaka önce buna bakmalıdır. Buna beraber çok namaz kılıyor, çok oruç tutuyor değil. Kur'an okumuş, hafız olmuş. Bu değil. İman etmek başka bir şeydir. Bakacağız. Resulullah Efendimiz ahlakına bakın dedi. Ahlak. İbadetine bak demedi. Ahlakına bak dedi. Çünkü imani ahlakına göredir. Bakıyorsun, ibadet ehlidir ama huysuz biridir. Hiç kendisiyle yaşanmıyor, çekilmiyor. Yani ibadeti, ahlakını güzelleştirmemiş. Kendine boş ibadet yapmış. Boş kendine... Yorulmuş. Evet, önce eşler kendi evlerinde Allah'ın hesabını yapmalıdır. Yani bizim evimiz bir medrese gibi olmalıdır. İçinde Allah'ın rızasının kazanıldığı yer olmalıdır. Allah'ın ayetlerinin öğrenildiği, yaşandığı yer olmalıdır. Meleklerin misafir edildiği yer olmalıdır, Şeytanların değil. Eğer Allah'a göre bakarsak, Allah'a göre muamele edersek, yuvamız cennet olur. Allah sevince cennet olmaz mı? Yani yaptığımız her ne olursa olsun, Allah bunu seviyor mu sevmiyor mu diye baktığımızda yeterlidir bu. Ben bu tavırı gösteriyorum, Allah bunu seviyor mu, sevmiyor mu? Yeter, bu kadar yeterdir yani. Sevmiyorsa yapma. Sevmiyor ve seni yapıyorsan sen Allah'ı sevmiyorsun. Hiç şey gerek yok yani. Yani yapamadım, edemedim, gücüm nefsime yetmedi, yok böyle. Senin gücün nefsine yetmiyorsa, şeytana yetmiyorsa, senin gücün kime yeter? Bu durumda sen şeytana, nefsine tabi olmuşsun. Nefis şeytan senin Rabbin olmuş. Ele olmuyor mu? Onları Allah'ın önüne almışsın. Allah'ı dinlemiyor, nefsi şeytani dinliyorsun. Yani Bunun adına ne denir? Başka ne densin? Yani zahiri olarak yanlış yapmak, hata işlemek, günah işlemek başka bir şeydir. Nefsini Allah'ın önüne koymak şirktir, şirk. Bunu mutlaka birbirinden ayırt etmek lazım. Nefsin bütün arzuları, istekleri günahtır. Bedenin, bedene ait olan helallar vardır. Eğer Allah haram kılmışsa, o da haramdır. İşlerse ne olur? Günah işlemiş olursun. Bedene ait. Yani işki içsen, kumar oynasan, zina yapsan, ne bileyim sayın. Ne varsa hepsini sayın. Bunların hepsi günahtır. Şirk değil. Şirk nedir? Şirk, nefse ait olan fiildir. Nefse ait. Bedene ait değil, nefse ait. Ve herkesin gücü buna mutlaka yeter. Mesela ötekinde kul diyebilir ki, Ya Rabbi aşk aldım, dayanamadım, gidip haramı yedim diyebilir. Allah kulünü biliyor, acizdir. Gücü yetmedi, dayanamadı. O günah oldu. Ama şirk öyle değildir. Şirke kulun gücü yetiyor. Mağarreke birrebi kel kerim dedi. Ey insan! Seni böyle Rabbine karşı mağrur eden şey nedir? Mağrur olmaktır. Ben diyor Allah'ı dinlemiyorum. Allah böyle söylemiş, yapıyorum. Ben kızdım, ben kendimi kontrol edemedim. Ben kendime hakim olamadım. Ben diyor buna dayanamam. Vay sen bana nasıl böyle yaptın, ben buna sabredemem. Şirk budur işte. Allah'ın emrinin, hükmünün olduğu yerde ben kendime hakim olamam deyip kendini Allah'ın, nefsini Allah'ın önüne koymak. ''Nefsini ilah edineni gördün mü?'' ''Nefsini ilah edinenler, nefsinin hevasını ilah edinenler.'' buyuruyor. Bu çok önemli bir meseledir. Bütün peygamberler hepsi ''La ilahe illallah'' demişler ve dedirtmişler. Allah hepsini bunun için göndermiş. Eğer biri nefsine hakim olmuyorsa, ''Benim gücüm yetmedi'' deyip evde sorun sıkıntı çıkarıyorsa, iş yerinde sorun sıkıntı çıkarıyorsa, bulunduğu yerde sorun sıkıntı çıkarıyorsa, Bilsin ki çıkardığı her sorunun her sıkıntı şirktir. O şirkiyi işleye işleye öyle büyütür ki onu altında ezilir. Sonra da bir de bakar ki müşrik olmuş. Büyümüş. O büyütmüş. Tekrar tekrar işlenince büyümüştür. Kurbini çocuğuna karşı bile işler. Ana baba çocuğuna karşı işler. Nasıl işliyor? Benim söylediğimi yap. Ben ne söylemiştim öyle olsun. Allah ne söylediyse değil. Ben ne söyledimse diyor. Allah'ın hesabını yapıyor, kulların hesabını yapıyor. İnsanlar böyle söylemesin, şöyle söylemesin, böyle düşünmesin, şöyle düşünmesin, Allah böyle söylemesin demiyor. Bu nefsini, insanları, başkalarını Allah'ın önüne koymaktır. Bizimle beraber olan kardeşlerimizin en çok korkmaları gereken şey budur. Şirktir. Allah şirki affetmiyor çünkü. Evet onun için ne dedim? En şiddetli ayet. Ya eyyuhel insan ma bir rabbikel <Sessizlik> kerim. Niye günah işledin demiyor. Niye yanlış yaptın demedi. Neden mağrur oluyorsun böyle? Seni böyle mağrur eden nedir? Beni nasıl dinlemezsin yani? Bunu sana yaptıran şey nedir? Mağrur olmak. Evet. Allah hepinizden razı olsun.